Meryem Hanım'ın karanlıktan korkan iki çocuğu var. 6 yaşındaki kızı karanlık korkusuyla mücadele ederken gece lambasıyla uyumakta ısrar ediyor ve odasının kapısı açık kalmadan uyuyamıyordu. 4 yaşındaki oğlu ise uyuyana kadar yanımda kal diyerek annesinin yanında yatmak istiyordu. Yattıktan bir süre sonra salona gelerek korkuyorum diyordu. Annesi ne var korkacak dediğinde 4 yaşındaki oğlu yatağımın altında sanki bir şey hareket ediyor. Karanlık olunca çıkıyor. Canavar olabilir anne diye ağlıyordu. Annesi bunu duyunca sinirlenip ''Gel bakalım ne canavarıymış bu?'' diye kolundan çekiştirip odasına tekrar götürüyor. Yatağın altına bakıp ''Gördün mü? Bir şey yok korkacak. Hadi bakalım.'' doğru uykuya diyordu. Her akşam çocuklarında uyku vakti geldiğinde bu krizi yaşayan Meryem Hanım çocuklarının bu korkularına bir türlü çözüm bulamıyordu. Evet bakalım bugün uzmanımız çocukların karanlık korkusuna dair neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine terapi tadında adım adım insan bugün çok özel ve güzel bir konuyla sizlerle olacak. Çocuklarda karanlıkta kalma korkusunu işleyeceğiz ve daha ziyade aslında bu korkuların sebebi nedir? Anneler, babalar neler yapmalıdır? Ne zaman ve nasıl bir uzmana başvurulmalıdır? Hepsinin cevabı bu programda olacak sizler. Bu konudan müzderip olan sevgili izleyenlerimiz bizlere adım adım insan Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bugünkü uzmanımız psikolog doktor Esra Ceylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. E o zaman biz Meryem Hanım iki çocuğu vardı efendim öykümüzde 6 ve 4 yaşlarında işin garibi ikisinde de var bu problem. Evet. Acaba küçük kardeş öğrendi mi abladan bunları hep belki düşüneceğiz ihtimaller üzerine duracağız ama evet. şöyle bir çocuklarda karanlık korkusu nedirle başlayalım? Evet Biz hı. onun kelime anlamıyla bir evet. tanımlayalım. Sonra çocuklar neden karanlıktan korkar ve başka korkuları da konuşacağız buyurun. Evet. Korku esasında bizim hayatta kalmamız için sahip olduğumuz gerekli bir duygu. Tehlikelere karşı bir ön alarm sistemi denilebilir. Faydalıdır, iyi ki vardır. Evet. Ee, olmasa çok tehlikeli hareketler yapabiliriz, tedbirli olmazdık. Dolayısıyla çocuklarda karanlık korkusu da aslında bizim yaşı gereği beklediğimiz normal karşılanan bir durumdur. Çocuklar hayal gücü sınırsız. Ee, tatlış yavrularımız şimdi o kadar her şeyi sınırsız hayal edebiliyorlar ki güzel şeyi de sınırsız hayal edebiliyorlar. Ama aynı zamanda e, bir karanlıktan bilinmezlikten canavarları, hayaletleri masalda okudukları cadıları da hayal edebiliyorlar. Kim bilir neler geçiyor onların duygu dünyasında. Şimdi çocuk hayatı bizimle beraber yeni yeni öğreniyor. Bilmediği bir dünyayı tanıma keşfetme döneminde ve çok büyük merak içerisinde. E, geniş hayal gücü de var. Şimdi bu ikisini birleştir, ee, karanlıkla beraber bir bilinmezlik. Çocuk için o kadar çok doldurulmaya müsait bir şey ki karanlık. Boşluk. Boşluk. Yani biz, biz yetişkinler için bile zifiri karanlık tedirgin edicidir. Oysaki karanlık ışığın yokluğundan ibarettir. Ama buna rağmen duyduğumuz sesleri farklı anlamlandırır. Şimdi bir de beynimizin şöyle bir özelliği var bizim. Boşlukları beyin doldurur. Yani biz bir buluta baktığımızda onu bir şeye benzetme eğilimindeyizdir. Bu bizim tamamen bilişsel bir özelliğimiz. Boşlukları, anlamsızlığı beyin sevmez. Her şeyi anlamlandırmak ister. İki alakasız olayı bile biz birbirine bağlarız. Dolayısıyla e şimdi bir karanlık ve bir çocuk için bu çok, çok bilinmez bir şey. Bu bilinmezliğin içerisinde bir de hayal gücü girince çok sağlıklı bir tepki. Her çocukta olacak diye bir şey yok ama olan çocuklarda da bunun çok normal olduğunu söylememiz gerekiyor. O zaman aslında karanlıktan korkması normal. Fakat evet. bu korku... Fakat... O, o geceye, o eve, o evin dinamiklerine, evet. ailenin iletişimine, çocuğun iletişimine, çocuğun başka e, durumlarla ilişkisine nasıl yansıyor bu çok önemli. Hmm. E, yani her çocuk korkar. Neden korkar aslında beynimizden bahsettik. Bunun bir biyolojik altyapısı da var bunu söylemiş olalım. Peki e, şöyle bir biraz baktığımız zaman hangi yaş aralığında? Öykümüzde 6 ve 4 yaş e, tam da böyle o karanlıkta hayal hayalet, canavar <gülüyor> gibi şeyler. Evet. Ben hatırlıyorum çocukluğumda e, annemin odasındaki gardırobun altında ki su e, şey var ya Termos hani böyle evet. sıcak su torbası. Ben evet. sıcak su torbasının içinde hep bir canlı olduğunu düşünürdüm. Ya. Suyu sallarken bunun içinde bir şey var. Süper bir, bir hayal gücü. ama bir şey evet. Yani kurbağanın yuvası olduğunu düşünürdüm. Evet. Mesela onu birinde gördüğüm zaman bir komşumuz vardı. Hep böyle sıcak su torbasıyla gezerdi, gelirdi. Onu gördüğüm an odaya girmezdim bile. Bak hatırlıyorum bunu çok net. Evet. Sıcak. Şimdi sıcak su torbasını çok severim kış mevsiminde. <gülüyor> bir travma oluşturmamış bende, kalmamış yani. Evet. Peki, e, bunda buradan girecek olursak korkunun e, yaşı başladığı dönem Korku esasında doğar doğmaz başlar. Sadece gelişimsel olarak korkularımız bizim çeşitleniyor. Şu an dahi yetişkinlerin korkuları var esasında. Soyut korkuları ama. 0-6 aylık dönemde yabancı sesler, ani gürültüler, ani hızlı hareket eden nesneler bebekleri kaygılandıran korkutan. Bu refleks yapma hareketlerini yapmalarına neden olur ki normaldir. 6 ay ile 12 ay arası artık yabancı kişilere karşı bebek tepki göstermeye, korkmaya başlar. Bakın ne kadar normaldir diyorum. Şimdi benim bebeğim 6 aylık şu anda ve ben... Yabancı birisine karşı tepki gösterdiğinde inanın seviniyorum Allah'a çok şükür her şey çok yolunda. Yani esasında karanlık korkusu da böyle her şeyin çok yolunda olduğunu gösteriyor. 3-1 hmm. ee, yaşından 2 yaşından sonra da yavaş yavaş bizim çocuklarda yükseklik, karanlık, Kapalı mekan, asansör, şimşek, gök gürültüsü, hayvanlardan, köpek kedi, böcek, yılan gibi korkan çocuklar. 3 yaştan sonra yavaş yavaş varoluşsal kaygılar başlıyor çocukta bu sefer. Acaba ölüm, annem ölecek mi, babam ölecek mi? Kreş dönemi varsa eğer okul Ayrın. koygusu, işte okulda, okula gidince çocuk annemden babamdan ayrıldım geri gelecekler mi? beni? Yani yalnız kalacak mıyım? Korkusu. Bunlar geliyor aklıma başka. 6 yaşından sonra bu sefer korkular biraz daha soyutlaşmaya başlıyor. Hırsız korkusu, başka cezalandırılma korkusu. Özellikle ergenlik döneminde korkular artık tamamen soyutlaşıyor. Beğenilmeme korkusu, gelecek kaygısı, sınav korkusu, kaygısı gibi. Genel anlamda dönemsel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. ilgili mi? Polis? Doktor, hemşire. Onlar Onlara öldük. değineceğiz Onlar zaten. Öğretilmiş var. korkular. Onlar da öğretilmiş Hı -hı. oluyor. Çünkü e, dilenci korkusu mesela benim yine Hı -hı. çocukluğumdan olan bir şeydi. Evet. Dilen, bir, benim için bir caminin havuzunda bir dilenci kovalamıştı ilk i̇şte, döneminde. Evet. O evet. bende müthiş bir travma oluşturmuştu. Evet. Dilenci akli dengesi de yerinde değildi. Hı -hı. Böyle bir korku yaşıyorum. Bence çocukluğumuza dönüp baksak hepimizin var. Hepimizin var. Bu nerede kaldı ve hayatımızın evet. şu an neresini etki ediyor? İşte evet. bizim meselemizi de bu, kritik. Uzmanların. İşte bu kriz ve patolojik bir şeyler var burada dokunulması gerekiyor diyeceğimiz noktalar. Kesinlikle. Bunları da ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Yeniden hatırlatmamı yapıyorum efendim çocuklarda karanlıkta kalması korkusunu konuşurken başka çeşit korkular da olabilir. Lütfen onları bize yazın adım adım insan instagram hesabı şurada geldi. Buradan yazın yorum olarak birazdan onlara dönüş yapacağız. Peki böyle başlamışken Meryem Hanım. Ne yapsın bu iki çocukla bir kız bir erkek ikisi de uyuyamıyor birisi anne gitme diyor evet. birisi karanlıkta kalamıyor gece lambasıyla yatmak istiyor kapıları açık bırakanlar da var evet. ee, ama biri de işte dolabın altına yatağın altında bir şey var diyor annenin yaptığı tepkiler Bahsedebilir. Şu öyküyü bir değerlendirelim. Burada herkes bir ayna tutmuş olsun kendi yaklaşımına da. Şimdi ben sosyal medyada buraya gelmeden önce dün akşam sordum çocukken karanlıktan korkuyor muydunuz diye. Aldığım en son baktım biraz önce cevapların 4 kişiden 3'ü evet demiş. Hmm. Ee, Çocuğunuz şu an karanlıktan korkuyor mu sorusuna da 3 çocuktan ikisi evet şeklinde cevap gelmiş. Yani dolayısıyla karanlık korkusu normaldir. Peki biz burada neden normalse bunu konuşuyoruz. Burada bir Meryem Hanım'a bunu açıklamamız gerekiyor. Evet Meryem Hanım zor durumda. İki çocukla başa çıkması zaten başlı başına kolay değil, evet. Ama eğer biz doğru şekilde yaklaşmazsak, krizi fırsata çevirmezsek, maalesef bu gelecekte bizim için fobi olarak karşımıza çıkabilir, patolojikleşebilir. Burada sadece patolojik hale gelmesinden bahsetmiyorum Tuğba. Onun dışında çocukta yetersizlik duygusu, önemsenmemişlik duygusu ki bence çok çok önemli. Ya yani değersizlik hissini de çocuk alabilir, karanlıktan korkmaz büyüdüğünde. Ama o sırada önemsenmemiştir. Onun korkusuna değer verilmemiştir. Çocuk da oturmuş bir değersizlik hissi okumuş olabilir. Yani ben saçmalıyorum kalabilir. duygularımda. Evet. Demek ki benim duygularım yersiz ve önemsiz. Hiç kimsenin korkmadığı şeyden ben korkuyorum. Evet. Demek ki bende bir sıkıntı var. Demek ki ben korkağın tekiyim hmm. mesela. Mesajın Çocuk bu şekilde alıyor. düşünebilir evet. ya da önemsenmiyor. Hı hı. Demek ki benim korkularım, düşüncelerim, duygularım önemsenmiyor. Ben Demek ki yeterince önemli değilim. Düşüncesi oturabilir. Şimdi burada... Şimdi ee, Meryem Hanım'a neler yapması gerektiğini sırayla o zaman. Hadi anlatalım. Anlatalım. Meryem Hanım gibi efendim şu an ekran başında olanlar varsa onlar da böyle kağıdını kalemini alsın. Not not. Not evet, not, not tutunlar. Aynen öyle. Ee, o notu tutun somutlaştırın burada konuşacağımız şeyleri ee, ve sizler de onu ders gibi yapa yapa yapa yapa aslında evet. e, evde bir e, terapist görevi gördüğünüzde e, anlamış olacaksınız. Çünkü hep ben söylerim bir çocuğun ilk terapisti annedir. Evet değil evet. mi ilk kucağına alan. Kesinlikle. Evet Meryem Hanım'a mesajlarımız başlasın o zaman. Ne yapacak Şimdi, ilk aşamada iki çocuk birden? Ben bugün Madem madde kendimde notları aldım Hı. çünkü unutunca çok üzülüyorum. Ee, birincisi bilgi. Bilgisizlik bizim korkularım, korku duygumuzun temelindeki sebeplerden bir tanesidir. Ee, başta şöyle söyleyeyim çocuğumuzun korkusunu ciddiye alacağız. Sevgili Meryem Hanım ve diğer tüm anne babalar. Ebeveynler. Yani şunu yapmayacak dur bakayım neredeydi? Skozrama yapıyorum. Bundan bundan Ne, ne var yani? Ee, ne diyordu ha? Sinirleniyor diyor ki gel bakalım ne canavarıymış? Ee, diye koldan çekiştiriyor gördün mü bak ne canavar var ne bir şey var. Hadi bakayım yat. Yani bunu yapmayı bırakıyoruz. Yapmıyor. Çok güzel. Tam tersine. Çocuğumuzu karşımıza alıyoruz. Neyden korktuğunu onu önemseyip belki göz hizasında mümkünse neler oluyor tatlım diye onu önemsiyoruz. Birincisi. ikincisi Onu dinliyoruz. Gerçekten korktuğu şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Karanlık korkusu. Karanlık korkusunun arkasını acaba benim çocuğum tam olarak neyden korkuyor? Ben yine buraya gelmeden önce her e, programa çıkmadan önce oğluma sorular soruyorum Tuğba. E, ve diyor, dedim ki oğlum yarınki konumuz karanlık korkusu çocuklarda. Ne tavsiye edersin? Benim oğlum da karanlıktan korkuyor. Ben de çocukken korkuyordum. Kaç yaşında olum? Altı yaşında. Evet güzel. Ee, tam Meryem o kızının yaşında. yaşında. Ee, dedi ki, <gülüyor> hatta videoyu çekmediğime çok pişman oldum sonra. Anne dedi muhtemelen dedi sokaktan gelen dışarıdan gelen lamba dedi. Onun için canavarın karnından çıkan ateşi hatırlatıyordur. <gülüyor> ben de bu vesileyle öğrenmiş Hay, oldum. Hayal gücünü <gülüyor> öğretmişti. Oyun terapilerinde çıkıyor. <gülüyor> tam bu olarak ortaya. Böyle. Şimdi ben normalde çocuğuma karanlıktan korktuğunda hayır hiçbir şey olmaz. Bak oradan işte böcek gelmez bilmem ne gelmez deyip. Oysa ki ne, neyden korktuğunu bilmeden e, korkusunu ya, e, sakinleştirmeye çalıştığımda oysa ki bilmiyorum ki çocuğum meğer. Orada bir canavar var canavarın ateş karnından ateş çıkıyor diye düşünüyormuş. Önce bir dinleyeceğiz. Gerçekten karanlığın nesinden korkuyor? Seslerden mi? Gölgesinden mi? Karanlıkta deprem olacağından mı haberlerden etkilendi? Belki gece oyunca deprem olacak diye korkuyor belki de. Ee, ya da işte birisi gelecek bir hırsız gelecek yangın çıkacak alarm çalacak dışarıdan bir arabanın sesinden rahatsız olmuştur. Pek çok ihtimal olabilir hayal güçleri sınırsız. Arkasındaki nedeni öğreneceğim bilgimi veriyorum, nedeni öğrendim. Kafama göre bilgileri de dayamıyorum böyle, döşemiyorum. Problemi öğrendikten sonra ikinci e, şeyimiz adımımız bilgilendir, açıklayıcı, yaşına uygun. Hı hı çok uzun tane girmeden e, açıklayıcı bilgi verebiliriz. Mesela 6 yaş için canavarların olmadığını başta bunun masallarda ve hikayelerde, çizgi filmlerde olduğunu söyleyebiliriz. 6 yaş bunu çok rahat anlayabilecek bir yaş. Yani 6 yaşındaki bir çocuğa hadi gel bakalım bak canavar var mıymış dersek burada çelişkili bir mesaj veriyoruz çocuğa. Aslında anne baba şunu yapıyor olabilir. Canavar iniyetle. var ama burada değil. Evet yavrum bak gel diyordun ışığı yaktın bak canavar yokmuş falan dersek 6 yaşındaki bir çocuğa hiçbir şey ifade etmez. Çocuk şunu der. Ha bu gün gelmedi. Hı -hı. Yarın gelebilir. Yarın var. var. Yani somut olarak olduğunu <gülüyor> somut düşünen düşüne bir çocuk bilir. var çünkü burada evet, canavarın. Evet. Canavarın hayali bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ya da çocuk dışarıdaki seslerden kafasına göre yorumlamalar yapıyor. 6 yaşındaki bir çocuğa tatlım biliyor musun biz gündüz de aynı sesleri duyuyoruz ama gündüz hayat telaşasından işte arabaların sesinin çokluğundan evimizdeki televizyon sesinden bizim zihnimizin yoğunluğundan bunları duymuyoruz. Gel şimdi sessizlikle bir dinleyelim. Aslında çok fazla ses var. Buzdolabının önüne götürün. Bak bu buzdolabının sesi. Bak çöp, çöp şeyi geldi çöpleri alıyor onun sesi işte komşumuz evi süpürüyor onun sesi gibi örneklerle açıklayabiliriz. Ya da işte çocuğumuz ille de karanlıktan korkmasına gerek yok. Hırsızın gelmesinden korkuyordur. Karanlıktaki arka plandaki neden budur eve biri girecek. Tatlım hiç merak etme kapıyı kilitledim. Zaten bizim apartmanımızın güvenlik görevlisi var gibi açıklamalar. Yani somut hani hep diyoruz ya somut düşünce dönemi. 7 öncesi bu gerekli. 7 ya. öncesi dönem için somut net cevap. Cevaplar vermemiz gerekiyor. Evet. Eğer somut cevaplar verirken zorlanacaksak mesela depremi algılayamadı, pandemi, virüs korkusu bunları algılayamadı diyelim çocuğumuz hemen oyuncaklarla legolar işte ya da işte küçük küçük bebeklerle bunu hemen canlandırabiliriz resmedebiliriz Resim, masala önemli. çevirebiliriz ve bunu yine çok detaya girmeden aynı şeyi söylüyorum çocuğumuza vermemiz lazım. Burada çok detaya girme kısmı eğer çocuğumuzun bir obsesif kompulsif tanısı varsa detay sorulardan kaçınmak gerekiyor. Işleyip, okay. Bu da ayrıca bir kenarda bulunsun. Eğer çocuğumuz çok takıntılı, takıntılı olduğunu düşünüyorsak aynı soruyu ısrarla ısrarla ısrarla tekrar tekrar soruyorsa yeterince bir cevap verip ardından tatlım bu konuyu konuşmuştuk deyip konuyu değiştirebilirsiniz. Çünkü o sadece pekiştirir çocuktaki hı hı. stresi. stresi değil mi? Bunlar önemli. Başka devam et. Üçüncü olarak ne diyebiliriz? Adımlar arasına girmek istemiyorum. Üçüncü adım. Süper. Oyunlar. Ee, karanlıkla, korkularıyla, korkusu her neyse lütfen oyunla başa çıkın. Bunu oyuna çevirin. Mizahı Eğlenceyi korkusun içine katın. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Mesela oyunlardan. Gölge oyunu işte elinle güvercin yapabilirsin, köpek yapabilirsin, at yapabilirsin, kuş yapabilirsin, kale yapabilirsin. Bunları internette yazın çok farklı figürler var. Bunlar üzerine çalışabilirsiniz. Bakın yavaş yavaş karanlıkla ilgili eğlenmeye başladı çocuk. Gölge tiyatroları yapabilirsiniz. Çocuğunuz için harika bir etkinlik. Evet. Hemen kesin işte bir hayvanı ya da işte kaleyi, kuklaları sonra bir çubukla yapıştırın. Bir beyaz bir perdenin ya da işte bir bezin önüne arkadan bir ışık kaynağını verin. Hatta ne yapın biliyor musunuz? Onu alın, çocuğun korktu şey canavarlar diyelim, canavarı resmedin, canavar üzerinden bir tane yenilmez bir kahramanı olsun, en çok sevdiği kahraman figür kimse, hadi onu yeniyoruz. Burada Tuğba yapılan çalışmalar var. Duygusal imgeleme ve sembolik oyun çalışmaları. Bir sürü çalışma okudum buraya gelmeden önce. Çok ciddi anlamda çocukları rahatlatıyor sembolik oyunlar. Sembolik oyun ne demek? Çocuğumuzun korktuğu şeyi bir sembole büründürebiliriz. Yani görünür hale getirmek. Somutlaştırmak. Somutlaştırmak her zaman söyledim. Her zaman çocuğumuz somut. Aslında bu sadece çocuklar için de geçerli değil. Evet. Biz yetişkinler için de terapilerde bunu kullanıyoruz. Biz demiyor muyuz? Sınav kaygısı olan yetişkin yani ergenlik dönemindeki bir diyelim ki işte bir seansa gelen bir danışımız var. E, sınavı kazanamazsan ne olacağını düşünüyorsun. Bizim de bu o sembolik iliştirme ya da imgelemeyi evet, farklı evet. bir yolla yapıyoruz. Kesinlikle. Ne düşünüyorsun? O, sınavı kazanamazsan bu korku var. E, i̇şte meslek sahibi olamazsan atanamazsan. Biz de orada da yüzleştiriyoruz. Bu da Çocuğu korkusuyla yüzleştirmenin tatlı yolları. Çok tatlı, Değil adım mi? adım. Başka ne yapabiliriz? Saklambaç oynayabiliriz. Körebe oynayabiliriz. Karanlıkla çok güzel bir yüzleşme ee, oyunu. Bu arada doğru. bir parantez açıp körebenin çocukların duysal gelişimine inanılmaz etkisi var. Çünkü gözü kapatıyorsun kulaklar ve eller dokunsal, evet. sezgi, sezgilerini ve duygularını dinlemesini sağlayan çok güzel bir oyundur körebe. Evet bir başka yine duysal bütünlükle ilgili hem de karanlık korkusuna da iyi gelecek bir oyun. Küçük tavuklu sanırım tane önerdiği bir oyun kitabında geçiyor. E, çocuğu ortaya alıyorsun, arkadaşlarıyla çember halinde oturtuyorsun. Bir müzik açıyorsun, çember dönüyor. Durduğu yerde çocuk gözü kapalı. E, yüzü, yüzlerini tanımaya çalışıyor arkadaşlarının. E, çok tatlı bir oyun. Bildiği kişi ortaya geçiyor. Bu sefer çember tekrar dönüyor. Eğlenceye çevirdik. Karanlıkla yavaş yavaş yüzleştirdik. Başka ne yapabiliriz? Johnson şöyle bir klasik koşullanmayla ilgili bir şeyi var e, çalışması var. Diyor ki korktuğun şeyi eğlenceli bir şeyle verirsen, bir müddet sonra korku yerine o eğlence duygusu ortaya çıkmaya başlar. Yani sadece biz klasik koçulanmayı olumsuz şeylerde yaşamıyoruz. Tabii, tabii. bunları. Ne yapabiliriz? İşte tavşan bir şeyden korkuyor. Korktuğu şeye her seferinde yanına havuç koyuyorlar. Johnson deneyinde. Hmm. Peki ben ne yapabilirim? Çocuğum karanlıktan korkuyor. O akşam uyuma etkinliğini eğlenceli hale getirebilirim. Her akşam yatmadan önce kitap okuma, onunla boğuşma. Ee, belki nefes egzersizleri yapma. Mesela babanın ben ısrarla hep bunu söylüyorum. Babaların özellikle her akşam çocuklarıyla dertleşmesi, kendi çocukluk hikayelerini anlatmaları, annelerin çocuklarıyla böyle başka güzel muhabbetler etmeleri, sarılmaları öpmeleri, kahkaha, kahkaha terapisi. Otizmle çocuklara yapılan bir çalışma var. Asansöre binmekten, kapalı mekandan korkuyorlar. Kahkaha terapisiyle asansörle kahkahayı birbirlerine koşullandırıyor çalışan e, şeylerimiz, araştırmacılarımız ve e, otistik çocukların asansör Korkmadıkları görülüyor o zamanla. Ee, lütfen oyunlarınıza katın. Başka neler yapabilirsiniz? Korktuğu şeyi oyunlarda, resimlerde yine dediğim gibi bir şekilde inebilirsiniz. Duygusal e, imgeleme dedim biraz önce. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bu da başka bir madde. Duygusal imgelemeden bahsettiğimiz şey aslında ney? Ee, çocuğumuzun korktuğu şeyi bir şeye benzetmesini isteyeceğiz. Yine somutlaştırmaya giriyor aslında. Ya bu yaptığımız şey var ya. Evet. Yani bizim yetişkinler olarak yaptığımız şey imgeleme. Aa bu kaplumbağa'ya benziyor. Benziyor. Yani i̇şte kadına kesinlikle, benziyor. Yani. Kesinlikle, kesinlikle. Hmm. Ben mesela şunu çok yapıyorum. Kendi danışanlarımda da, yetişkinlerde de, kendimde çocuklarımda da da. Ee, şu an ne hissediyorsun? Korku, sevgi, mutluluk, heyecan. Ee, bunun bir rengi olsa neye benzetirdin? İşte rengi renk rengi anne, siyah anne. Peki sıvı mı akışkan mı bir dokusu var mı ya da bir şeye benziyor mu anne kaktüs gibi dikenleri var anne ateşe benziyor ya da güzel bir şeyse anne bulut gibi gök kuşağı gibi çocukların hayal gücü inanılmaz emin olun size cevap verecekler korkulan bir şey söyledi diyelim aa öyle mi sadece bunu fark etmesi yeter bunu bedenin neresinde hissediyorsun kızım Neresinde hissediyorsun oğlum? Bakın bu bir farkındalık egzersizidir. Farkındalık. Duygusal imgeleme yaptık. Evet. Çocuğumuza hemen ne yapabiliriz? Bunu bir oyun sırasında hemen onu mesela ağır bir taş fark etti göğsünde. Anne ağır bir taş hissediyorum. Nerende Göğsümde. O taşı kırmak ister mi? O taşı ne yapmak istersin yok etmek için? Burada çocuğa soralım. Biz yöntemleri biliyoruz ama çocuğun bulduğu yöntem daha önemli. O ateşe ne yapmak istersin yok etmek için? Söndürmek isterim anne, üflemek isterim anne, silmek isterim anne. Hadi o zaman onu yapalım. Ne dersin? Oyunda, çizelim resimde çizelim ya da bu resmi mesela korkusunu çizdiyse bunu yırtıp atabiliriz. Yani somutlaştı yani çok zeki anne babalar hep zeki olmalı diyorum ya ben Tuğba. Çocuktan Anne babalar yani gerçekten çocuğun dünyasıyla çocuğun gözüyle bakıp bu işi çok eğlenceli hale getirebiliriz. Bana bu anlattıkları maddeler bitti mi bu arada? Bitmez. Bitmez Madde çok. Madde <gülüyor> Şöyle efendim, adım adım insan Instagram hesaplarındayız yine söylüyorum. Bugün erken dönüş yapacağım Instagram hesabına. Oradan soruları arkadaşlar da yazmaya başlarlar. Bu imgelemeden sonra duygusal imgelemeden sonra şunu hani dedin ya anne babalar zeki olmalı. Hani bir yere gidecek oluruz. Ne Hı -hı. bileyim hani umre ziyareti olur ya da bir Hı -hı. E, işte, turla Karadeniz turu yapacak olursunuz. Ya orada e, gideceğiniz rehberin, gezdirecek rehberin oraları iyi bilmesini istersiniz. Yani ben oraya gittim değilsin. Çocuk da anne babalı bu şekilde rehber olarak görüyoruz. Hayatın içerisinde korkular, kaygılar, üzüntü, başarısızlık, düşmeler, kalkmalar orada gelip seni... seni e, Terapötik yolla rehberlik, rehberlik yapacak etmeni. anne baba olarak görüyorum. Evet. O yüzden ne var bunda? Evet. Ne, nereden çıkarttım bunu? Hı. Hadi bakayım sus Hı -hı. gibi yaklaşımlar. Hı -hı. Rehbere biz ay şurada bir manastır varmış. Acaba orayı da görsek. Nereden çıkardınız? Nerede görünüz? Öyle bir şey yok deyip de bizi oradan geri getirdiğinde ya. ne kadar ne hissederiz? Ben biraz da anne babaların böyle empati kurmasını çok Hizmetim. istiyorum çocukla. Çünkü biz çocuklarımızla empati kuramadığımızda Hı -hı. E, bu ifadeleri çok kullanıyoruz. Bana öyle geliyor. Devam edelim maddelere. Buradan hemen bir başka maddeye geçeyim o zaman. Ebeveyn stilleri çok önemli. Hı. Eğer çok görmezden gelmez, ihmalkar bir ebeveynsek gerçekten bu çok zedeleyici, değersizim, önemsizim hissi. Üstüne üstlük baş etmesi gereken çok zor bir durum var bir çocuk Hı. için. Çok, o çocuğun yerine konulduğu zaman gerçekten çok e, üzücü bir durum. Evet. Bunun yerine yanı sıra çok tutucu, koruyucu anne babaların çocuklarında da biz bazı şeyler görebiliyoruz. Evet. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Her zaman denge. Her zaman denge. E, çok aşırı koruyucu anne babaların çocuklarında da ben kendi kendime bir şeye başa çıkamam, başaramam korkusuyla anne baba eyvah karanlıktan mı korkuyorsun yavrum? Şundan mı gel o zaman ben senin Ya çocuğa önce ne kadar ihtiyacı varsa o kadar desteği sun. Fazlasını verme yani ışığı açıp da yakmana gerek yoksa yapma bunu. Gece lambasını yak, koridorun ışığını yak. Ya da belki ya senin yanında durmanı istiyor. Ne kadar acaba? yatacaksın? Sen o an geceyi kurtarıyorsun. Geceyi, Sorunu evet. çözmüyorsun aslında. Evet kesinlikle. Hı. Onun için ne çok aşırı koruyucu olacak, Aşırı koruyucu kollayıcı anne babaların arka planında bir de şöyle bir şey olabiliyor çocuklarda. İkincil bir beslenme çıkıyor. Ee, yani belki çocuk şunu fark ediyor. Ben korktuğum zaman benimle daha çok ilgileniyorlar. Bunun da bir arka planına bakmamız gerekiyor. Acaba ikinci bir şeyi var mı çocuğun fayda sağladığı bir yan var mı? Eğer böyle bir şey sağlıyorsa lütfen biraz daha dengeyi kuralım. Hani sen biraz önce dedin ya güçlü bir duruş istiyorlar diye. Biz yaşam koçuyuz onların. Biz onların rehberiyiz. O zaman ne yapacağız çocuğa? Onu önemseyeceğiz ve diyeceğiz ki biliyor musun ben de senin yaşında korkuyordum. Aynı şeyleri ben de yaşadım bunu hemen hemen her çocuk yaşar ama istediğin zaman bana söyleyebilirsin. Bak mesela çocuk korktu şu an bak tatlım hiçbir şey yok etrafta deyip onu rahatlatacağız, sakinleştireceğiz. Ardından tekrar çok büyütmeden olayı anne baba daha da alevlendirmeden tekrar bulunduğumuz pozisyona geri döneceğiz. Bir diğer adım maruz bırakma. Şimdi bizim tüm fobilerde. Ee, tavsiye ettiğimiz şey de budur. Yavaş yavaş kişiyi sistematik bir şekilde korktuğu şeye karşı duyarsızlaştırma. Burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Burada çocuğun hızı önemli. Her çocuğun istediği hız, kabul ettiği hız farklıdır kaldırabileceği şey aynen eşiği diyelim biz buna farklıdır çocuğumuza yavaş yavaş onu böyle bir şeyle sanki duygu termometresiyle ölçer gibi önce bir gece lambasıyla lütfen onu teşvik edici sözlerle bak tek başına yatabiliyorsun gece lambasında deyip sonra belki hani bu ışığı da böyle arttırıp azaltabilen şeyler var öyle bir şey ayarlanabilen bir priz olabilir Bununla yapılabilir Her gün yavaş Yaşın yavaş onu, ışık kapatmak. gün bile olmayabilir belki bir ayda çocuk bunu alışacak Yeter ki biz bunu yavaş yavaş şey yapalım. Zaten karanlıkla ilgili oyunlar oynuyoruz, kahkaha atıyoruz. Çocuk gittikçe karanlığa kork karşı korkusunu azaltacak. Ya da çocuk otobüse binmeye korkuyor, kelebekten korkuyor. Yavaş yavaş hiçbir zorlama yok. Önce sadece bulunduğu, işte kelebeğin olduğu ortamda bulunmak. Bir dakika. Ardından kelebekle ilgili oyunlar oynamak. Sonra bir gün tekrar kelebek yaklaştığında hemen e, hafif bir iki saniye onun maruz kalmak. Pat diye, hadi hiçbir şey yok. Bunun Belki sana. şey de var benim bir danışanımla çalıştım. E, resim üzerinden. Mesela fareyle çalışıyoruz, resimdeyiz, resim, resim kısmında Sadece İçim görsel. Resim. Görsel. Aynen. Hatta en sevimsizden en sevimliye gidiyoruz. En sevimliden en sevimsiz evet. farelere, bütün evet. fare evet. Kelebekleri resmetmesi, kelebekleri evet. boyaması, evet. kesmesi, evet. yani yakınlık koyulması, duygusal yakınlık. Evet. Onu artık normalleştirmesi sanırım. Biraz normalleştirme evet. sürecinde maruz bırakma bu şekilde kademeli oluyor. Çok güzel BDT'nin bir parçasıdır BDT bu BDT'nin bir parçası. Ee, burada... Im... Bir şey söyleyecektim çok özür dilerim. Eyvah ben dağıttım. Yok estağfirullah. Ee, neyse bu, bu şekilde Kelebekleri kalsın. Kelebekleri demiştin. Kelebekler. Ee, çok gelmedi. O, madde tamam. gelmedi. <gülüyor> Öbür maddeye geçelim. Öbür maddeye geçelim. Şimdi ebeveynlik stilleri dedik yavaş yavaş kademe kademe maruz bırakma dedik. Bunun dışında çok önemli bir e, konu arka planına bir bakmamız gerekiyor. Hı. Şimdi ben kendi çocukluğumdan bir örnek vereyim. E, olumsuz bir sahne vardı yanlış hatırlamıyorsam televizyonda ki. Annem bir şekilde benim dikkatimi dağıtmaya çalıştı. Hı hı. Yani tam emin değilim ama böyle fare ölüyor gibi falan bir şeydi yanlış. Zihnimde böyle bir şey kalmış benim. Yaşım da küçük değil 12 yaşlar falan bu arada. Annemin dikkatimi dağıtmaya çalışmasından ben korkulacak bir şey olduğunu anladım. <gülüyor> bir de bu var ve tabii. o seslerden kulağıma gelen seslerden o kadar ürktüm ve korktum ki koridorda karanlıkta tek başıma aylarca yürüyemediğimi hatırlıyorum. Oğlumun başka yine başına gelen yakın zamanda değil ama 4-5 yaşlarındaydı sanırım başına gelen ben izlediği şeylerde kontrollüyümdür. Ne izlediğini muhakkak önceden kendim bir filtrelerim. Ona göre çocuğumun eline doğrudan sosyal medyayı vermiyorum. Buna rağmen bildiğim güvenilir olduğunu düşündüğüm bir çizgi filmde hikaye şu Tuğba. İki kardeş oyuncak kavgası yapıyorlar. Bir oyuncak ayı ben alacağım sen alacaksın derken tartışma çıkıyor. Oyuncak ayı parçalıyor yani ikiye bölünüyor. Annenin yanına gidiyorlar. Anne çok uzlaşmacı bir şekilde oyuncak. Kayının kafasını dikiyor ardından da işte onlara güzel bir şekilde her şeyi halledebileceklerini söylüyor, sıraya koyuyor, ortak bir oyun kurmalarını söylüyor. Aslında çok çözüm odaklı hatta güzel bir mesajı olan çizgi Biraz film. ne? Çok ilginç bir şey yaşadık ve ben o sırada çok paniklemiştim hiç unutmuyorum. Oğlum bir anda çığlık atmaya başladı. Hmm. Ne diyor biliyor musun? Ayıcık. Kafası koptu. Anne kafam koptu. Hı. Hmm. İnanamadım da kendini o sırada özleştirmiş yani ben orada kardeşlerle mi özdeşleşir hani bir mesaja alır falan derken o çığlık atıp koşmaya başladı oğlum ve benim oğlum bir iki hafta boyunca gerçekten tek başına o sıralarda ciddi anlamda korku tepkisi gösterdi. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Ekran, telefon oyunları, okuduğumuz kitaplar, anlattığımız masallar Görseller. ve hatta konuştuğumuz konular. Haberler, diziler lütfen şu çok popüler olan şu anki dizileri lütfen çocuklarınıza izletmeyin. Çok güzel. İzletmeyin. Evet bir, bir sosyal mesaj içeren adım adım insan. Lütfen. Ne kadar sizi, ah ne kadar etkilendi. Çok güzel bir e, dizi. hayat ışık tuttu diyorsunuz ama e, çocuklarımızı karanlase ettik. Ben değil. hatta 18 yaş altının bile bazı sahneler, sahnelerde 18 yaş altının bile görmemesi gereken şeyler. Evet. Çünkü seanslarda olan şeylerin her şeyini biz bilmeyiz. Seanslarda hep... E, Nabza göre şerbet verilir. Kişiye Hı. özel konuşmalar evet. vardır. Evet. tabii popülerite, reyting kaygısı evet. bazen biz insanları farklı çok besleniyor olabiliriz. Kırılıyor. Evet. Ama biz koruma ama altına alacağız. Vücudumuzu düşünmemiz gerekiyor. Sonra başka bir şekilde izlemek istiyorsanız. Bu örneği anlattığın için çok teşekkür ederim. Yani bari somut yaşanmış bir şey anlatıyorsun. Çok net bir olay. Ve ekranın evet. nelere sebep olabileceğini. Evet. Küçücük masum bir çizgi film karesinden. Ben e, aslında kontrollü olduğumu, bilinçli bir anne olduğumu düşünürken bunu yaşadım. Yani. Başım koptu diye çığlık atarak koşmaya başladı oğlum ama nasıl ağlıyor. Şu an muhtemelen hatırlamıyordur küçük olduğu için ama dolayısıyla lütfen ekrandaki sahneler haberler işte bu bizim aslında çok önem verdiğimiz travmatik olaylar doğal afetler bunlara çok dikkat edelim çocuklarımız bunlardan gerçekten etkileniyor hepiniz kendi çocukluğunuza bir bakın yüksek ihtimal gördüğünüz karelerden zihninizde bir şeyler aslında belirmiştir ve bunlardan korkuyorsunuzdur karanlıkta. İzlediğiniz diziler bir yapılan çalışma var Türkiye'de 174 tane çocuk kitabına bakılıyor ve bu çocuk hikayelerinin %11'inde korku öğesi %3'ünde de şiddet öğesi olduğu ortaya çıkıyor ve bunun bu açıdan belki güzel bizi şey yapabilir mutlu edebilir çoğunluğun dünya çevirileri, çevirileri dünya klasikleri ve çeviriler olduğu görülüyor. Dolayısıyla bizim dev diye bir bahsettiğimiz herhangi basit bir masal bizim çocuğumuzda farklı şeylere neden olabilir. Hay, O zaman hiç ben çocuğuma bunları aksettirmeyeyim mi? Hayır. Yine çocuğunuzun nabzına göre şerbet vermek zor o, verecek olan kişi sizsiniz. Lütfen seçici olun, dikkatli olun. Bir diğer madde anne baba arasında tartışma. Hı -hı. Kavga gürültü varsa o çocuğun karanlıktan o çocuğun karanlıktan da ne yapsın? Hı -hı. Yani hani o kadar tatlı bir dışavurum hariki. Ee, sesler yükselmişse çocuklarımızın korkması çok normal. Hele de ben evden gideceğim işte ayrılıyorum yeter artık bıktım kendimi atacağım keseceğim falan böyle laflar Hı -hı. duyduysa o çocuk onlardan neler alıyor, anlıyor bir bilseniz onları gerçek gibi. Siz o sırada belki eşinize istemediyorsunuz ediyorsunuz. Belki kapris yaptığınızı düşünüyorsunuz. Kendini Kendinizi rahatlattığınızı düşünüyorsunuz. Ya da boşaldığınızı zannediyorsunuz. Lütfen tartışmalar. Çocuklarınızı yapacaksanız ki tartışmak kötü bir şey değildir dozunda sesler yükselmeden saygı çerçevesinde yapıldığında lütfen fikir alışverişlerinizi eşinizle başka bir odada ya da yapacaksanız bile çocuğunuzun yanında lütfen belli bir saygı usulüyle. Yolu Yapmanız çok önemli. Ee, buna çok önem veriyorum. İlk başta bunlara bir bakın. Evet, bu kademeleri biz Meryem Hanıma da aslında söyleyebiliriz. Evet. Çünkü çocukları karanlıktan korkuyor, canavardan korkuyor. Ama bir aile dinamiklerini anlatmak. Lazım. Çünkü bu asaydin e, basamaklar çocuk anne baba ve aile birlikteliği bağlarına odaklanan bir e, evet. sıralama. Kesinlikle. Hepsi incelenecek. Hep bunlar bir. Bütün. bir e, bunların hangisi var Meryem Hanım size ya da şu an ekran başında kim varsa onu biz bilemeyiz ama bu basamaklar, ha bu basamakları ben bir kontrol edeyim benim aile diye en azından bir farkındalık uyandırabilir. Ee, bu şekilde yapacağız. Peki e, bu yatma olayını mesela evet. anne dedi buradan biraz örneklere girip e, daha da belki korkuyu özetledik aslında. Bütün, bütün korkuları hangi tür korkular var. Ebeveyn gece karanlıkta korkusunda bu bilgilendirmeleri yaptı. Bunlara baktı ve artık maruz bırakmaya kadar geleceğiz. Çünkü en son ne bizim kaçınılmaz olan noktamız maruz bırakma. Biz evet. ne yapacağız bir şekilde o gelecek biz tekrar gideceğiz ama giderken kolundan çekiştirerek hadi evet. bakayım senle mi uğraşacağım evet. değil de terapotik yolla tekrar o kalktıkça geldiğinde ne yapacağız? Bir süre sonra yorulacak ve neyi anlayacak çocuk benim bu işten kaçarım yok. Uyumak zorundayımın Hı. geçişi ama o geçiş stresli geçiş mi? Hı. Kaygılı geçiş mi? Güvenli geçiş mi? Çok güvenli, güvenli olmak Hangi yol gerekiyor? olacak? Şimdi burada anne babanın sen bu işin üstesinden gelirsin mesajını vermesi gerekiyor. Bu normal bir durum. Sen de her insan gibi bu işin üstesinden geleceksin. Hı hı. Ben de bu konuda sana bilgi vermek için, seni dinlemek ve rahatlatmak için buradayım mesajını her zaman vermesi gerekiyor. Hı. Çocuğumuz korktuğunda yanında lütfen kitap okumamızı istiyorsa kitap okuyalım. Hikayeleri anlatmamızı Yana kadar istiyorsa, istiyorsa yanında kalmamızı evet. istiyorsa yanında kalabiliriz. Lütfen Meryem Hanım'ın eşi ya da aile büyükleri varsa destek olsunlar bize. Ee, diğer küçük çocuğu bir başkası yani. Yani burada aile iş bölümüne girebilir. Bir tanesi yani sonuçta yanında istediği bir figür illa de anne değil aslında. <gülüyor> Yani karanlıktan korkuyor çocuğumuz. Oyunca sarılıp yatma, bölümü. battaniye sarılıp yatma bunlar da aslında bir koruma kalkanı çocuk için Evet belki. evet. Bağımlı mı oldu diye düşünürüz ama bir geçiş aparatı olarak da düşünülebilir. Kesinlikle değil. Ergenlik dönemine kadar zaten duygusal arkadaşlıklar, sembolik önemli. arkadaşlar da insanlarda kişilerde biz bekliyoruz. Olabilir yani bunda bir abes bir durum yok. Yastığa sarılabilir, arkadaşı olduğunu düşünüp herhangi bir peluş oyuncağına sarılabilir. Bunlar da destek olabilir. Uykuya geçmeden önce rutin çok önemli. Lütfen belli saatlerde çocuğumuzu yatacağınızı. Saat kaçta yatacağını çocuğumuz bilsin. Ee, uykuya geçmeden önce yine sakin belki bir hani e, ev ortamı sağlanabilir. İşte pijamalarının giyilmesi, dişlerinin fırçalanması. Bütün rutini aksatmayacağız. Rutin her zaman ısrarla söylüyoruz. Çocuklara güven bilir, kendisini iyi hissettirir. Evet çocuk şunu bilir. Birazdan gece lambası yanacak, annem bana kitabımı okuyacak, babam kardeşimi uyutacak ve sakin bir şekilde uyuyacağız. Bu sırada annem bana sarılacak. Eğer bu arada çocuğumuz çok ciddi anlamda yoğun tepkiler, panik halindeyse ona sarılalım. Onu öpelim. Yanında olduğumuzu güvendesin. Ben her zaman yanındayım. Her türlü tehlikeye karşı biz buradayız mesajını sakince vermesi. Dokunması çok önemli. Nefes egzersiz Sizlerini çok tavsiye ediyorum Tuğba. Yatmadan önce yaparlarsa çok güzel olur. Tam da karanlığa böyle alışma döneminde. Mesela nasıl yapabilirler? Hadi tatlım şimdi sen bir kurbağasın ben de bir kurbağayım. Hangi renk kurbağasın sen? İşte anne şu rengim. Ben hangi renk olayım? Ben de mor bir kurbağayım. Neredesin anne ben işte bir göl kenarındayım. Aa ben de bir ağacın yanındayım. Peki şu an ne yapıyorsun? Şu an işte güneşe bakıyorum. Bittikçe de detaylandıralım hayal gücünü kullanalım çocuğun. O zaman şimdi kurbağa gibi derin bir şişme. Karnını şişir. Ondan sonra hadi şimdi ağzını şişirerek kurbağalar nasıl böyle nefesini verir tatlım? Hadi ağzını şişirerek derin de bir nefesini üfle. İstersen bu üfleme sırasında korktuğun şeyler vardı ya hani biraz önce bir ateşe benzetmiştin, dumana benzetmiştin. Hadi onları da çıkart, korktuğun şeyleri de üfle. Ay senin kurban çok iyi yapıyor, ben çok iyi yapamadım. Bakın oyuna çevirdik. Tamam. Nefes egzersizleri. Bunun dışında kas gevşetme egzersizleri. Nasıl yapabiliriz? Anne ile çocuk karşılıklı avuç içlerini karşılıklı birbirlerine ittirerek yapabilirler. Ayaklar Ayak. içinde Biz aynı şekilde. 16-20'ci ben yapıyorum canını. Gevşetelim olabilir. Bunun dışında kaynak yerleştirme dediğimiz, hayal ettirme. Yani çocuğa... Ben bunu çok uyguluyorum mesela. işte şu an nerede olmak istersin oğlum? Ya işte anne sahil kenarında olmak isterim. Şu an işte biz Antalya'lıyız. Antalya'da olmak isterim deniz kenarında anne. Kimler olsun? İşte dedem olsun, kuzenim olsun, şunlar olsun. Bunda. Hava nasıl olsun oğlum? Ay ben de gelebilir miyim oğlum? Harika bir yermiş burası. Ay ben şu an denizde kendimi bıraktım. Kaslarım gevşedi tatlım gibi kendisini güvende huzurda hissettiği yere götürebilirsiniz. O nereyi diyorsa lütfen onun önderliğinde siz de oraya dahil olun. Masallar yapın. Hatta hayal ettiği yerin resmini çizin. Odasında bir yere asın. Aslında. Kendini kötü hissettiğinde buraya bakıp kendini rahatlatabilirsin diyebilirsiniz 6 yaşındaki bir çocuğa. Aslında bu anlattığımız şeyler yetişkin kaygılarında ve korkularında bir tık aşağısı çocuklarda. Değil mi? Değil mi? Bizler de bunun farklı yollarını Yol kullanıyoruz. Uygulatıyoruz ya da uygulattırıyoruz. Kesinlikle. Bu da önemliydi. Bu arada toparlayalım istiyorum vaktimiz hızlı daralıyor söyleyecekleri tabii. muhakkak vardır biliyorum bir yandan Olmaz. notlarını okuyayım Esra. şimdi sorular da var <gülüyor> <Evet>. ee, <gülüyor> soru alayım mı araya varsa o soruların içine belki söyleyeceklerini yedirirsin Hı -hı. Gülbeyaz hanım efendim yazmış bize Instagram etabımız adım adım insan bakı şurada şöyle yapayım ha şurada <gülüyor> yazmış mesaj olarak bir öğrencim sınıfın Kapısı kapanınca korkuyor. Sebebi de annesine sorduğumda öğretmeni kapıyı kilitleyip ders işliyormuş. Bu korku nasıl aşılır? Kapı açık ders işlemek istiyor sürekli demiş. Net Sevgili bilir. öğretmenimizle hemen bir işbirliği yapmamız gerekirse rehberlik danışmanımızla da görüşmemiz gerekiyor. Öğretmenimizle işbirliği yapıp ona baskı yapmadan yavaş yavaş adım adım biraz önce bahsettiğimiz unsurlar gibi önce belki onun gönlünü alacak şekilde kapıyı kapatabiliriz yavaş yavaş ben de benzer şeyleri yaşayabilirdim tatlım diye onun ihtiyacını fark edip seni anlıyorum mesajını verip empatik bir dille yaklaşmak gerekiyor. Burada sanırım en acil yapılması gereken şey öğretmenle iletişime geçmek. Bu da önemli. Çok fazla. Burada özür dilerim sözünü böldüm. Eğer böyle travmatik bir şey varsa lütfen hani üstesinden de gelemeyecekleri bir durum varsa bir uzmana başvursunlar. Evet. Psikoterapi, gerekirse ilaç desteği, MDR terapisini ben şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Bilissel davranışçı terapiyim. Bunlar? uzman desteği görünüyor gibi çünkü çok ciddi tepkiler veriyor. Öğretmenle iletişime geçilirse hallolabilir diye Hı. düşünüyorum Hı. ama yine de hallolmazsa bir psikoterapi desteği gerekebilir. gerekebilir. Hacer Hanım demiş ki oğlum 7,5 yaşında Momo'yu görmüş kuzeninden ah onu diyerek korkup odalar arasına gitmek istemiyor. Resmini çizdik boyadık anlattım bak bu sana zarar vermez gerçek Hı. değil diye anlatıyorum ama hala korkuyor ışığı kapatıp Hı. koşarak geliyor odadan Hı. ve 2,5 yaşındaki kardeşini de korkuttu diyor. Hı. Evet, Momo. Evet, biz de izliyoruz onu bazen evde. Böyle bir soru var. Ne yapacak? O başka bir Momo herhalde. Öyle yani, mi? Ha, korku Momo figürü dedin, bir dedim. ara haberlerde çıkıyordu. Hani evet, ondan evet, o bahsediyor, doğru. Bahsediyor izleyenimiz. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi tatlım ben de senin yaşlarında böyle bir karakter olsa çok korkardım. Ama o bir gerçeği yansıtmıyor, o gerçek değil. İster misin hadi gel tekrar dolaşalım diye her seferinde olmamak şartıyla evi dolaşabilirsiniz. Onun önemli olan gönlünü şey yapmak, teskin etmek, teselli etmek. Bu dönem bitecek anneler babalar bunu bilin. Önemli olan o çocuğun anlaşıldığı, ben anlaşılıyorum. Benim korkum önemseniyor mesajını vermenizdir. Adım adım yavaş yavaş ama lütfen acele etmeden ona sevgi ve şefkat diye sunmanızı ter, şey yaparım tavsiye ederim. Şiddetsiz bir iletişim değil. Yok onun dışında biraz önce bahsettiklerimiz nefes egzersizleri, oyunla kara, işte bu karanlık gölge oyunlarıyla, e, mizahlar, resimle, e, tiyatrolarla, dramalarla e, çok da rahatlayacaktır evet, çocuklar. O psikodramalar aslında değil mi? Dokunuşlar sağlayan. Şimdi Şenay Hanım demiş ki Tuğba Hanım kızım 3 yaşında mutfaktan korkuyor. Enteresan bak. Mutfağa girmiyor, masaya oturmuyor, odada yemek yemiyor. Ee, pardon odada yemek yemek istiyormuş mutfağa girmiyormuş hmm. ee, kaç yaştı kaçırdım 3 evet 3 yaşında ne söyleriz Şenay Hanım'a? Şimdi arkasındaki nedeni bilmemiz lazım. Niye mutfak değil mi? Evet neden mutfak güzel tatlı bir sohbet uzun uzun belki resimlerle belki oyun terapisiyle hmm. arkasında neden yatıyor bunu bir öğrenmemiz gerekiyor bir olay mı yaşandı mutfakta belki sizin bilmediğiniz bir böcek görmüş daha olabilir ya da çok daha vahim bir konu olabilir. Belki çok önemsiz televizyonda gördüğü bir ekran onu korkutmuş olabilir ya da tabakların üzerine düşeceğini düşünüyor olabilir. Çok arttırılabilir bu Bir şey bu taşmış olabilir, bir el Bu nedeni el alması, bulup kesinlikle yani var, ateşten korkuyor olabilir. Var. Bu nedeni bulduktan sonra yavaş yavaş bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Önce nedeni bulalım. Burada cesaretlendirici sözler çok önemli. Yani mutfağa bir kereliğine bile su almaya gittiyse bunu lütfen fark edelim. Hemen onu şöyle yapabiliriz mesela fotoğrafını çekebiliriz. Hemen babasını anlatabiliriz. Bakın bak gördüm. Değil mi? İşte halledeceğini biliyorduk bak yavaş yavaş bunları yapmaya başladı şeklinde teşvik edici sözler kullanabiliriz. E, yapılan bir çalışmada yapılandırıcı e, teşvik edici sözlerin e, çok daha etkili olduğu görülmüş. Şeylere nazaran e, bu işte ya işte korkma ateş zararlı değildir gibi cümle aslında bunlar da Yardımcı cümlelerdir, Hı. sözel ipuçlardır. Bunlara nazaran teşvik edici cümlelerin 60-72 aylık çocuklar arasında çok daha hızlı anlamda korkularını yendiklerine göstermiş. Teşvik edelim, e, bunu fark ettiysek parlatalım ama lütfen yapamadığı zaman görmezlikten gelelim. Sadece onu ben seni anlıyorum korkun deyip çok çocukla böyle o konuda yetersizlik hissini vermeyelim. üstüne Gitme. vermeyelim. Evet. Gitmeyelim. Şimdi kayboluyorum. Evet. Özge Hanım. Merhaba demiş. Merhabalar efendim. Oğlum 3,5 yaşında tek başına odasına ya da başka bir yere gitmek istemiyor. Hep birlikte gidiyoruz. Sanırım korkuyor. Bir yerde tekse koşa koşa geliyor. Korkmuş. Nefes nefese ne yapmamız lazım? Teşekkür ederiz. Çok güzel bir program demiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet Esra. Aslında biraz önce bahsettiklerimizin hemen hemen aynısı diyebiliriz sevgili turba. Bundan mı korkuyorsun? Ne var bunda korkulacak? Aman canım sen de ya da gülmek alay etmek bak kardeşin korkmuyor sen bundan korkuyorsun gibi karşılaştırmalara gitmemek. Nefes nefese geliyor dendi. Bedensel tepkiler var. Aslında her korkunun bedensel tepkisi vardır. Hazır burada yeri gelmişken nefes nefese geliyorsan hemen çocuğumuza sakinleştirici müzi müzik açabiliriz, sarılabiliriz, dokunabiliriz. <Gülüyor> ee, i̇şte korkunun nerende hissediyorsun diyebiliriz. Ya da onu önemsediğimizi fark ettirip biliyoruz. Ne, ne oldu tatlım hadi gel beraber dolaşalım deyip evin içerisinde dolaşabiliriz çocuğumuzla. <Gülüyor> Üstüne gitmeyip adım adım. Yine maruz bırakma yoluyla sistematik duyarsızlaşmaya yardımcı olabiliriz. Burada önemli olan şey bunun çok normal olduğunu bilmek anne babanın çocuğuna anlayış göstermesi. Ve sabırlı olması sabırlı. önemli korkularda. Dilek Hanım 5 yaşında ölüm korkusu var demiş. Aa, çok güzel. atlatabilirim? Hadi buna da biraz girelim şöyle baktinde var gibi. Evet ölümle e, ölüm korkusu zaten 4 yaşından sonra biraz önce bahsettiğim gibi varoluşsal kaygılarla beraber çocuk artık diyor ki sevdiklerimden bazı cenazeleri görüyor haberleri görüyor derken e, doğumu görüyor kardeşi doğumu gördüyse ölümü de zaten çocuk düşünebiliyor doğduğuna göre ölüm de var. Ölümle karşılaştıkça varoluşsal sorulara giriyor. Ben ölecek miyim annem babam ölecek mi onları kaybedecek miyim bizim çok sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu. E, yavaş yavaş 4 yaşına kadar 3 yaşına kadar ölümden bahsetmeyelim çocuklara. Bir müddet sonra yani zorunda kalmadıkça eğer çocuğumuz artık 3-4 yaşından sormaya başladıysa somut net ifadelerle çok detaya girmeden evet yavrum ölüm diye bir şey var belli bir zaman sonra bedenimiz yorulduğunda bedenimizin dinlenmesi için ölüm diye bir şey gerçekleşir diye açıklayacağız. Çocuğumuz hala sorularını sormaya devam ediyor. Anne seni kaybedersem anne sen kaç yaşında öleceksin anne şöyle olur mu? Hemen onun karşısına geçiyoruz. Biliyor musun ben de seninle aynı duyguları yaşıyorum. Aynı kaygıları yaşıyorum. Çocukken annem babam e, ölecek diye korkardım. Şimdi de hala sevdiklerimi kaybetmekten endişe duyuyorum. Senin yaşadığın hissi çok iyi anlıyorum. Hı -hı. Ama biliyor musun tatlım şu an yanındayım. İnanmıyor musun? Hadi gel bana bir dokun. Ya hadi gelecekten gıdıklayalım. Gelecekten getirmeksi ve şimdi ve burada odaklanmak. Şimdi ve buradaya. Aslında bu burada Bana tabi, dokunmak yıllarca. ister misin? Hı -hı. Aynen öyle çok yıllarca soft. Yıllarda dediğim şu çocuklar 12-13 yaşına gelince gerçeği görüyor. Gerçekle yüzleşiyor. Ama o sürece gelene kadar anlamlandırdığı ölüm korkusu evet. ya da kaybetme korkusunu travmatik atlatmasın. Geçiştirme dönemi. Burada bilinçli hamle çok önemli. Evet. Ben kendim çocuğum için balığı kullanıyorum. Balık balık çok alıyoruz. Balıklar çok çabuk ölüyor. Evet. Balık besliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ölümle yüzleşiyor. Sürekli ölümle yüzleşiyor. <gülüyor> Şimdi ilk başlarda şöyle yaptık. Balığın ilk başlarda ben hastalandığını söylemeye başladım. Bir müddet sonra balık oğlum hastalanmış öldüğünde alıyordum çaktırmadan. Ee, hastalanmış işte biz biz onu yolladık diyordum. Bir müddet sonra yokluğunu fark etmemeye unutmaya falan başlıyordu. Sonra biraz daha vakit geçiyor. Biz bir balık alıyoruz. O balık ölüyor. Ondan sonra oğlum balık hastalanmış diyorum. Yine balığın öldüğünü göstermeden. Ardından işte şey de birkaç gün sonra balık ölmüş oğlum gittiği hastanede veterinerde gibi bir açıklama yaptım. Aradan aylar geçti artık çocuğum biraz daha büyümeye ölümle daha da mental anlamda da soyut düşünmeye başladı. Oğlum biliyor musun balık ölmüş? Bu sene ilk defa hatta ben bunu sosyal medyada da paylaştım. İlk defa balığın ölmüş halini bilerek almadım oğlumun görmesini Görmesi istedim. Gibi. Kendisi gördü ve çok kaygılı bir çocuk aslında benim oğlumda böyle bir yatkınlığı var. Buna rağmen Aa anne balığımız olmuş çok üzüldüm dedi sadece ve balığın ilk defa ölülerin gömüldüğünü beraber deneyimledik. Fatihasını okuduk. Ardından biraz zaman geçtikten sonra, yasımızı tuttuktan sonra yeni, yeni balık. bir balık aldık. <gülüyor> balık için dikkat dikkat kullan ettik. kullandım Bazı ben. Bazı için işte hastalandı. Şimdi anne hastalanınca acaba ölecek mi kaygısını kaygısı. yaşayabiliyor? Orada hmm. da dikkat etmek gerekiyor. Doğru. doğru. Ee, hmm. Ya da mesela yaşlandı deden yaşlı olduğu için ölü Senin yaşlanmanı istemiyorum. Ben yaşlanmak istemiyorum. Demek ki öleceğiz gibi. gibi. Ee, hmm. Çok da dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun nasıl anlamlandırdığı çocuğun, önemli. Çocuğun mental seviyesi, kaygısı Daygı durumu yani ben bunu Hepsi yaptım diye sakın çünkü. herkes çocuğuna bunu yapmasın. Bu söyler ee, başka bir şey. Tamamen şey. diyorum ya nabza göre şerbet vereceğiz. Lütfen çocuğunuzun duygusal termometresi olun. Evet. Siz fark edin onun neye ihtiyacı var neye hazır. Zaten bunu çok iyi bileceksiniz. Hı -hı. Ee, o an hemen çocuğunuza bak zaten şu an buradayım bu harika değil mi deyip hemen gıdıklamalı bir oyuna geçebilirsiniz. Hı -hı. Çünkü bunu yaşaması çok normal. Önemli olan onu şimdi ve buradaya getirmektir. Evet bu önemliydi. Şimdi çok fazla soru var ama aynı, aynı minvalde işte 4 yaşındaki oğlu uyurken onun yanında kalmamı istiyorsunuz. 9 yaşındaki e, ablasıyla birlikte aynı odada kalıyorlar. Gece uyandığı zaman odama gelip elimden tutup beni yatağına götürüyor diyor. Bir türlü Burada kendi, Hemen kendi yanınıza yatırmayın. Her yanınıza geldiğinde tatlım çok haklısın deyip yanına lütfen gidin. Tekrar çocuğum sabırla her seferinde yanında durduğunuzu güvende olca, olduğunu çocuğunuz bilsin. Çünkü yaşının gereği bu tepkiyi göstermesi çok normal. Size düşen bu konuda ona destek olmak. Sabırla her seferinde yanına gideceksiniz. Hı hı, bu da önemliydi. Zeynep Hanım oğlum 30 aylık demiş. Soruyu söylen Zeynep Hanım evet. Ee, yaklaşık bir aydır geceleri eşimle aramızda uyuyor sonra babası yatağını götürüyor yatağında uyumak istemiyormuş ne yapmalıyız diyor. Bu durumu nasıl çözebiliriz? Bir de uyurken çok sıçrıyor bak bu bir alert aslında çok sıçrıyorsa değil mi? Ne söyleriz Zeynep Hanım'a? Ben ilk kısmı anlayamadım. Bir daha sonra okurum Babayla mi? yanında uyuyor. Yani şöyle bir şey demiş ki 30 aylık demiş oğlu tamam, var. Tamam. Bir aydır geceleri eşimle bizim aramızda uyuyor. Babası tamam. onu uyuyunca arada tamam. uyuyunca yatağına götürüyor. Gel, gel. E, ve uyumak istemiyordu. Muhtemelen uyanıyor ve sıçrıyor oradan evet, gitti evet. anda. Burada bence kural konulabilir artık 30 aylık bir bebeğe. Tatlım e, biz senin yanında durabiliriz ama bundan sonra bizim yatağımızda değil. Şimdi burada çok daha derin konulara girmek istemiyorum ama narsistik yaralanmaların olmaması için dipal sıkıntıları olmaması için çocuğun belli bir yaştan sonra anne babanın yanında biz yatmasını çok tavsiye etmiyoruz. Orası anne baba yatağı. O benim e, e, karım. bir gün sen de evlendiğinde eşinle aynı yatakta yatabilirsin. Ama istersen biz senin yanıtağına gelebiliriz. Çocuğa destek olmak için haftanın belli bir günü onun odasına gidip ziyaret şeklinde belli bir gün yere mesela yatak atıp toplu yatma şeklinde şeyler yapılabilir odasına teşvik amaçlı. Sevdiği aksesuarlar konulabilir. Gece lambası yine. Yanına gidin ama siz odanıza almayın. Onun dışında yine biraz önce bahsettiğimiz adım adım maruz bırakma, rahatlatma, seni anlıyorum mesajlarını vermemiz evet, zaten gerekiyor. Zaten o adımları lütfen takip edin diyorum. <gülüyor> Funda Hanım kızım 3 yaşında demiş tuvalete gitmekten korkuyorum diyor. Nasıl davranmalıyım? Haziranda 3 yaş oldu demiş. Aslında BC, yani tuvalet eğitimi ile ilgili bölümümüz var. Onu izleyin. Artı Esra ne diyecek bakalım. Size. Aslında tuvalet deliğinden korkma. Kendi tuvaletinden, dışkısından korkma. Çocuklarda zaten bu yaş döneminde sık görülen bir şey. Evet. Burada tam olarak neyden korktuğunu bir kere yine anlamamız gerekiyor. Dışkısından mı korkuyor? O sırada tuvalet deliğinin onu çekeceğinden korkabilir bazı çocuklar. Bunu bir anlayalım. Bunun dışında küçük teşvik edici ödüller kullanılabilir. Yavaş yavaş yine böyle ona destek olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü önemli bir konu tuvalet eğitimi. Yani tuvalet eğitimi sadece karanlık değil onun dışında çocuğun kişiliğine de gelecekte çok etki edeceği için bunu ayrıca üzerinde durmak gerekiyor. Gerekirse bu konuda psikoterapik destek dahi alınabilir. Bu çok önemli bir evet. konu. Son soru olacak gibi görünüyor değil mi sevgili rejimiz? Kübra Hanım demiş ki selamlar sizleri beğenerek takip ediyorum Tuba Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Şu an taziyemiz olduğu için Hı -hı. annemlerde kalıyorum ve 2,5 yaşındaki oğlumla yatıyorum. Evet. Bir haftadır bu durum böyle. Hı -hı. Dün gece ilk defa uyuduğumuz zaman yorganı kafasına çekti Hı -hı. ve kalp atışının hızlandığını hissettim. Sordum kendisine bir şey söylemedi. Acaba neden böyle olmuş olabilir? Çok teşekkür ediyoruz. Zaten içinde e, kodlar var. Taziye evinde ve kim bilir orada nasıl bir manzarayla karşılaştı. Tamam, tamam. E, muhtemelen acaba kendi evlerinde de mi birlikte yatıyorlar? Ben mesela bunu merak etme. Orada mı yatıyorlar sadece? Sanki sadece burada sadece yatıyorlar, yatıyorlar orada değil mi? gibi anladım evet, ben. Yani burada, evet. Travmatik bir durum var. Bu travmatik durumu çocukla mümkün bir mertebe oyun oynayarak ee, ölümü belki hafif hafif böyle çocuğumuz eğer kafasında soru işaretleri varsa bu soru işaretlerini anlamak üzere belki doldurmamız gerekebilir. Oyunlarla resimlerle çocuğumuzu rahatlatmamız gerekiyor. Ekstra bir durum var. çocuğumuz bu tepkileri vermesi çok normal. Ama yatağı üst başına çektiği için sadece e, korkmuş olmayabilir adabilir. Başka şeyler de olabilir. Hı -hı. Yani, hani... ee, konuşturabilmek sanırım. Evet. Bu arada şarjim zaten arkadaşlar. Vaktimizle beraber aynı anda ama toparlayacağız. Daha bitmedi. Hı -hı. Ee, bu sorular Hı -hı. hemen benzer ama bizim o adımlar belki evet. e, onları Hı -hı. takip ederseniz e, bence keşfedeceğiz. Nedeni keşfetmenin adımları bu ve Hı -hı. tabii ki atacağımız e, tedavi anlamında atacağımız adımlar. Ama bizi aşan durumlarda lütfen bir uzmana çocuk psikoloğu, e, çocuk oyun terapisti, çocuk psikiyatristi bu alanlar özellikle söylüyorum. Hı -hı. E, özellikle çocuk alanında çalışması da tabii, önemli. Tabii, bunu, tabii. Ta, e, bunu bilin, e, araştırın ve ona göre götürün. E, toparlamak adına. Kaç dakikam? Dört dakikam, üç dakikam kaldı. Hı -hı. İsterim ki, ay ben bunu söylememiştim. Ay benim sözümü kesmiştim evet, ben deme. Ee, şöyle bir mesajlarımı ver, mesajlarımızı verelim. Çocuklarda karanlıkta kalma korkusunu konuşuyoruz. Ve Doktor Esra Ceylan'la beraber bakalım o bitişte size vereceği mesajlar. Genel anlamda şöyle bir korkuya bir daha... Giriş yapalım, özetleyelim ve programı noktalayalım. Evet çocuklarda karanlık korkusu sadece karanlık değil pek çok korku hayatı yeni yeni öğrendikleri için çok normal bunu bilmemiz gerekiyor. Ama bu normal diye hiçbir şey yapmayacak mıyız? Bilakis bu çok normal olan durumun gelecekte daha da fobik ve patolojik hale gelmemesi için empatik bir dille çocuğumuzun korkusunu ciddiye alacağız başta. Karşısına geçeceğiz ve lütfen çocuğumuzla konuşalım. Arka planındaki nedeni öğrenelim. Belki ev yeni bir taşınma durumu var, belki bakıcı değiştirdi, belki yeni bir kardeş geldi eve, belki anne babanın bir tartışması, belki aşağıda yaşadığı onu ürküten bir olay, belki bir horoz kovaladı çocuğunuzu, her şey olabilir sizin bildiğiniz bilmediğiniz. Belki bir rüya gördü, rüya görmemek için belki uykuya direniyor. Arkasında yatan nedeni öğreniyoruz. Bunun dışında ebeveynler olarak çok önemli bir kısım. Lütfen bizler kendi korku ve kaygılarımızla başa çıkmayı öğrenelim. Yoksa çocuğumuzdan biz kendimiz her şeyden korkuyor, kaygılanıyorsak ve bunu dile getiriyorsak çocuğumuzun bunlardan etkilenmemesi imkansız. Bandura'nın sosyal öğrenme kuramını her yerde söylüyoruz. Çocuklar korkulacak şeyleri öğrenirler. Evet. Yani eğer biz aa çok güzel bir deney bak yine üzülürdüm bunu anlatmasam. Hı. Bir deneyde çocuğun ayını tam hatırlamıyorum ama 1 yaş civarı sanırım ya da belki 2-3 yaş da olabilir, 4 yaş altıydı çocuk. Tahtaya şöyle yanlarındaki masaya böyle pat diye vuruyorlar. Hı hı. Çocuk sadece şöyle bakıyor, vurduktan sonra vuran kişi çocuğa sarılıp oy oy oy korktun mu yapıyor. ardından biraz zaman geçiyor tekrar vuruyorlar, çocuk tekrar bakıyor <gülüyor> ne yapmaya çalışıyorlar diye ama korku tepkisi yok. Hı hı. Tekrar deneyi yapan kişiler, ooo korktun. korktun mu korkma korkma yapıyorlar. Tekrar yapıyorlar belli bir zaman sonra sadece bunu yapması sadece şey bunu yaptığında çocuğumuz artık Aa, bu sesten kavlun korkuyu gördüğümüz şeyi koşullanma koşullanmalar koşullandırma. Dolayısıyla e, bizler başta Lütfen her şeyi böyle e, alevlendirmeyelim. Kendi korku ve kaygılarımızla başa çıkmayı öğrenelim. Sakin kalabilmeliyiz. Sakin kalalım. Bunların normal olduğunu anlayalım. Her zaman şunu söylüyorum şefkat bu dünyayı kurtaracaksa şefkat dili kurtaracak. Ona şefkatle yaklaşalım. Korkmayalım ölene kadar karanlıktan korkmayacak. Bunun bir geçiş dönemi olduğunu unutmayalım. Evet sabır gerekiyor Meryem Hanım biliyorum ama o sabrın sonunda inanın kendisine değer veren, korkularını yendiği için de ekstra kendisine özgüven duyan Yok bir kadar. çocuğunuz olacak. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama yani... şu bir gerçek değil mi Esra? Korkular boyut değiştirir, şekil değiştirir, isim değiştirir ve... Hayat boyu sürer. Her zaman Korku var. bizi hayatta tutacak ruhsal ve zihinsel anlamda. Reddedilmekten korkuyoruz. Eleştirilmekten korkuyoruz. Ülakattan kalmaktan Kork korkuyoruz. Hepimizin hala bir kaybetmekten sürü korkusu var. O kadar önemli güzel şeylerdi. Bir izleyenimiz demiş ki erkek, karım demiş. Eşim ve çocuklarım arıdan korkuyor. Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz diye. Çocukların arıdan korkma sebebi eşinizin arıdan korkmasından kaynaklı. Aynen. Ben bunu bizzat oğlumda gözlemledim. Aynen. Benim böceklerle ve hayvanlarla aram çok iyidir. Böyle çok severim, dokunurum, korkmam. Aynen. O yüzden benim oğlum Resmen onları saldırıyor, hatta hayvan kaçıyor, korkuya gidiyor ondan. Evet. Ben bunu gördüm. Kor Dedik ki mesajımız bu olsun. Korku öğrenilen bir duygudur. Evet. Bu evet. gerçektir. sıra var mı söyleyecekler? Söyleyebilirim, ekleyeyim. Bitmez. <gülüyor> bir cümle <gülüyor> daha alalım, kapatalım. Vaktimiz geçiyor. Zaman, ne diyelim? Ee, korkudan korkmayalım. Aa. <gülüyor> Korkudan korkmayın. Korkmaktan korkmayalım. Korkmak bizim hayatta kalmamız için gerekli bir duygu. Lütfen çocuğumuzun tenceresinden bakalım. Onun karanlıktan korkması kadar normal bir şey yok. Ona sadece doğru anlamda yaşam koçu olalım. Bir profesyonel idasında yavaş yavaş korktuğu şeylere adım adım yaklaştırıp maruz bırakalım. Ve bu işin içerisine bir de eğlenceyi katıp çocuğumuzla bağlanmamızı arttıralım. arttıralım. Ve çocuğumuzun hayata bağlanmasını arttıralım inşallah. Çok güzeldi adım adım insan bugün. Şahane anlat Ayaklarına sağlık, çok ilmine sağlık. Seninle program yapmak her zaman söylediğim gibi çok, çok keyifli. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka konuyla yine... Burada ağırlamak isteriz. İnşallah diyorum. teşekkürler. ederim. Ve efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve korkulara dair konuştuk. Çocuklarımızın korkularını konuşurken belki de sizi şu an içinde bulunduğunuz korkuyla yüzleştirmiş bile olabiliriz. Adım adım insanın çok yönlü dokunduğunu ben şahit oluyorum. Sizin geri bildirimlerinizden diyorum. Adım adım insanın Instagram hesabını lütfen takipte kalın. Takip etmeyenler etsin. Esra Hanım'ın Instagram hesabını zaten program içinde verdik. Lütfen onu da takip edin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.